Seyfettin Gürsel ile ekonomik gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın Ömer. Günaydın Seyfettin Bey. Evet, teşekkür ederim herkese günaydın. Evet, şimdi bu Ali Babacan'la Zafer Çağlayan arasında bayağı ilginç çok eşine de kolay rastlanmayan bir Hükümet içindeki ekonomi sorumluları arasında bir diyalog var, polemik. Tabii onu konuşacağız elbette ve Türkiye'nin durumunu. Ee, izin verirsem bir dakikalık bir ses kaydımız var. Her söylediklerini de yansıtan. Önce onu dinleyelim sonra tartışmaya başlayalım. Olur tabii. İhtiyatı asla elden bırakmayacağız. Henüz normale dönmüş bir küresel ekonomik yapı yok. Bir bakıma siste ve virajlı... Bir yolda otobüs kullanan şoföre eğer yolculardan ya kardeşim niye yavaş gidiyorsun bas gaza bas gaza dendiğinde herhalde şoför dinlemeyecektir. Gereğini yapacaktır. O sorumluluğunu bilincinin yerine getirecektir. Dolayısıyla mutlaka dikkatli gitmemiz gerekiyor. El frenli çekerek Türkiye ekonomisinin bir yere gidemeyeceği artık herkesin anlaması gerekiyor. 2023 gibi kendisine önemli bir hedef koymuş. İleri bir hedef koymuş. Bu hedefi yakalamak için de yıllık ortalama yüzde altı civarında büyümesi gereken yani belli bir kilometreyle her yıl bir yol kat etmesi gereken bir arabaya sürekli ayağınızı frene basarak olsa olsa ancak fren malatalarını yakarsınız. Evet, önce Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, sonra da Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan e, otomobil metaforu, şoför metaforu üzerinden ekonomik durumu e, tartışmaya açtılar. Ne diyorsun? Vallahi bir kere <gülüyor> bu hakikaten Türk milleti biliyorsun, o şeye çok meraklıdır arabayı o tipse. Evet. E, bu metafor tabii bize çok uygun. Ama biz aynı zamanda dünyada trafik kazalarıyla bayağı ön sıralara yerleşmiş bir ülke olarak hoş tabii bu metaforun kullanılması. Önce onu söyleyeyim. Evet. İkincisi tabii konuya gelecek olursak, ya bunu tahmin etmek zor değildi ben. Bir süredir de yazmıştım böyle bir... Tartışma ortaya çıkacak diye açık sözlü olmasın her ne kadar metaforlar kullanılsa da gayet açık sözlü bir şey tartışma. Çok da fazla örtük imalarla yapılan bir tartışma değil. Evet. Mesele şu, gözünü önce istersen içlere aktaralım. Büyüme düştü. Düşüceği zaten bekleniyordu ve planlanmıştı. E, orta vadeli program yolu için %4 büyüme öngörüyordu. E, bütçede tabii buna göre yapıldı. Çünkü malum e, bütçede özellikle e, dolaylı vergilerin e, payı çok yüksek bütçe gelirlerinde aşağı yukarı vergi gelirlerinin üçte ikisi dolaylı vergilerden. Yani OTV, KDV yani tipindeki vergilerden kaynaklanıyor. Bu... E, Bu tabii iki şey düşünce, büyüme yüzde dördün de altına düşünce yüzde üç civarında seyrediyor şu anda. İlk yarı belli oldu. Yüzde üç nokta bir tam eğer kesin bir rakam vermek istersek bir yıl öncesine kıyasla ilk yarıda büyüme bu kadar. Şimdi bu tabii nereden baksan şeyin altında hedeflenenin. Dolayısıyla hedeflenen vergi gelirleri de tutturulamadı bu durumda daha az vergi toplanabildi. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi dolaylı vergilere fazlasıyla dayanan bir gelir yapısı var bütçemizin. Ama sadece bundan ibaret olsaydı ve o kadar önemli olmayabilirdi. Bir de harcamalarda da öngörülerin üstünde artış oldu. Yani bir kere memur zamları bütçede öngördüklerinden daha fazla maaş artışları yapmak durumunda kaldılar. Artı bir de sosyal transfer dediğimiz yani sosyal güvenlik kurumunun özellikle açıkları beklentinin daha üzerinde gidiyor yani işte sağlık biliyorsun çok oldukça geniş bir kapsayıcı sağlık sigortası yapıldı vesaire yani Türkiye'de evet. aslında tabi refah arttırıcı bir dizi şey bunlar harcamalar ama aynı zamanda tabi bunların eğer bütçe açığını büyütmek istemiyorsanız daha çok kaynakla karşılanması lazım orada da vergiler artacağını dediğim gibi e, büyümenin düşmesiyle birlikte düştü. Şimdi bütçe açığı da dolayısıyla beklenenin üzerinde seyrediyor. E, şimdi burada bir ikilem var. E, i̇kilem şu: şimdi daha fazla e, bütçe açının daha fazla e, büyümesine izin vermek istemiyorsanız ki bu tabi babacanın işte Mehmet Şimşek'in daha çok e, pozisyonu. Ee, o zaman ister istemez bir takım e, gelir artışları sağlayacaksınız ya da harcamaları kısacaksınız. Şimdi harcamaları kısmak zor. Seçime doğru gidiyor. Aa, değil mi memleket? Evet. Yani önümüzdeki seçim, e, artık seçim satınma ne işe girmiş olacağız. Ee, biliyorsun başkanlık seçimi var. Sağ olsun başbakanımız daha ilk turdan bayağı yüksek bir oyla seçilmeyi kafasına koymuş durumda. Yani en ufak bir oy kaybına vesaireye pek tahammülü yok. E, bu durumda harcamaları kısamazsınız. E, hangi harcamaları kısacaksınız? Bir de yani kısabilirsiniz de mesela savunma harcamalarını kısabilirsiniz. Ama mevcut durumda savunma harcamalarını kısalım diyene herhalde a, deli gözüyle bakarlar. Yani önce bir kere tabii etrafla barışacaksınız. Kürtlerle barışacaksınız. E, sonra kısacaksınız. E, Şimdi orası... E, imkan yok harcama tarafında o zaman mecburen tabi vergileri arttırmaya karar verildi eğer bütçe açığını arttırmak istemiyorsanız evet, bu dolayısıyla deminki... bu son zamların çok basit bir şekilde açıklaması bu evet, deminki... bu cephede Çağlayan'ın cephesinde ise hı hı. E, anladık ama bu çok düşük bir büyüme e, bu büyümeyle biz e, şey demeyiz idare edemeyiz yaşayamayız ki daha işsizliğe yansımadı onu belki birazdan konuşuruz dolayısıyla şimdi e, vidaları gevşetmemiz lazım e, o zaman ne yapmak lazım tabi sadece maliye politikası yok merkez bankası da var işin tabi önemli bir tarafı merkez bankası dolayısıyla merkez bankasının para politikasını gevşetmesi isteniyor yani e, uf, iktisatçı olmayan dinleyiciler için çok özetle işte parayı ucuzlatması gerekiyor ki insanlar daha kolay kredi alsın tabi Zamanda kred üzerindeki bazı sınırlamaları getirmişdi, işte malum bu değil mi düzeltme hareketi için? Hı hı. Ee, bunu yapması isteniyor. Şimdi ki bunları yaptığınız zaman, yani daha yüksek bir bütçe açına izin verelim. Yani Gaza basmak, bu hani iktisat politikalarına tercüme edecek olursak, işte daha yüksek bir bütçe açına izin verelim, parayı da ucuzlatalım. Kredileri arttıralım. böyle iç talebi canlandıralım. Şimdi iç talebi canlandıralım. Çünkü büyümedin düşmesinin en önemli nedeni zaten iç talebin çok durgun olması. Hatta tüketim geçen yıla göre ikinci çeyrekte düştü. Doğrusu bunu mesela beklemiyorduk. Yani ben şahsen beklemiyordum ama pek çok meslektaş yani çok düşük bir tüketim artışı olacağını düşündük. Ama yarım ikinci çeyrekte bir yıl öncesine göre daha az tüketmişiz. Şimdi bu tabi ki kulak tahmin edilebilir bir şey değil. Hani kriz yokken tamam krizlerde buluyor ama kriz yokken Necip Türk milletinin daha az tüketmesi biraz tabii şey sürpriz. Dolayısıyla iç talebi canlandıran fakat canlandırınca hele kontrolöz bir şekilde canlandırırsan bu sefer geçen yılın işte sonbaharından itibaren başlayan bu cari açığı azaltma Süreci şey etmek çok zor o zaman devam ettirmek. Biliyorsun yüzde üstüne çıkmıştı yani biz birbirimizle rekoru kırdık diye tabii çok övündük ama aynı zamanda cari açık rekoru da kırdık. Onu ondan çok fazla bahsetmedik. Yüzde onu geçti cari açık. O bunu sürdürlemez oldu belliydi. bu nereye gidiyor işte gene şoför ve otobüs metaforu kullanacaksak. Otobüs viraj alamayıp uçluğa yuvarlanmaya doğru gidiyordu. Evet. Ee, o zaman e, ne yaptık? Tabii gazı kesip frene bastık. Ee, iç talebi kredi genişlemesini durdurmaya çalıştı Merkez Bankası. Bunda da başarılı oldu. Bütçe sıkı tutuldu. Zaten sıkı tutuluyordu. Ee, ve nitekim ihracat ithalattan daha hızlı artmaya başladı. İthalat hatta düştü. Ee, bu durumda da ticari işte, açığımız milli gelirin yüzde 10'undan yüzde aşağı yukarı 7,5 falan 8'in altına indi. Bu, bu da çok yeterli değil ve devam etmesi lazım. Ee, i̇şte ikilem de burada şimdi Hakikaten bu düzeltme ve dengeleme buna yeniden dengeleme diyelim süreci devam mı edecek? Para politikasını ve maliye politikasını sıkı tutarak yoksa... Boş ver cari açığı. Tekrar yükselirse yükselsin. Bize büyüme lazım deyip frenden çekip ayağa tekrar gaza mı basacağız? Yani biraz uzun oldu özet ama, evet, <gülüyor> ama çok kolay aslaşılır bir özet yapabildim ben Evet evet çok şey tabi yalnız bu tabi birkaç ayrı tartışmayı da ayrıca beraberinde getirir. Yani büyümen ne, ne pahasına olursa olsun büyümenin Dünyada da özellikle bu degrowth denen büyümeme yönündeki şimdi ciddi tartışmaların giderek büyüdüğü bir dönemde bunun gerek özellikle de gezegene olan büyük maliyetinden bahsediliyor. Ama bunu ayrı tutarsak şimdi nedir? Yani büyümenin evet. düşmesi ve büyük bir problem olarak peki bunun mesela büyüme ve zenginleşme ...deki, refahtaki bir e, krizin, e, dünyadaki krizin buraya gelmekte olduğu şeklinde yorumlanabilir mi yani? Ama e, Ömer şimdi tabii bu senin e, gündeme getirdiğin şu anda sözünü ettiğin e, sorumsal, e, daha farklı bir sorumsal. Yani büyümenin tabii kalitesini, yapısını, özelliğini tartışmamız lazım. <Gülüyor> biraz da tabi zenginlerin zaten gelişmişler biraz da onlara özgü bir tartışma Şimdi Türkiye'nin şöyle bir sorunu var bizim hala aşağı yukarı her yıl 600 bin minimum Büyük olasılıkla 650 bin 700 bin insan kadın erkek genç veya biraz yaşlı insan iş gücü piyasasına giriyor abi iş istiyor Şimdi e, bu, bunlara eğer siz yeterince iş yaratamazsanız o zaman işsizlik artacak. Şimdi Dolayısıyla hani işte biz büyümeyi e, şey, çevre açısından işte küresel ısınmaydı şuydu bu, onlara biz de uyum sağlayalım o, o duyarlılığı gösterelim işte büyümeyi de çok yüksek bunun bir manası yok falan bu biraz lüks bizim için bu tartışma tabii Dümenin çevreye olan etkisi aynı. Daha fazla enerjiyi kullanacağız Mecburuz ama o enerjiyi mi bu enerjiyi mi Tabii ki tartışmamız lazım Bu ayrı bir konu Bunu belki başka bir evet, şeyle evet, tartışırız Ama mutlaka bizim bu, bu kadar yani yılda Net 600 bin minimum Yılasılıklı 650 bin iş yaratmamız lazım Şimdi %3 büyüme Bu, bu kadar işi yaratmak için yeterli değil Hala %4 bile sınırda Şimdi aslında bu çoktan işsizliğin artmaya başlaması, yani çoktan dediğim hiç olmazsa birkaç aydır işsizliğin, yani birkaç ay derken iki buçuk ayda geriden geliyoruz tabii istatistiklerde. Ama şöyle diyeyim, yani ya baharın son dönemlerinde, en son Haziran dönemi iş gücü istatistikleri açıklandı. Yani en azından bu istatistiklerde Haziran dönemi dediğimiz Mayıs-Haziran-Temmuz ortalaması, Hı hı. işsizliğin ya yani yeterince istihdam yaratılmadığının ve dolayısıyla işsizlikte de bir artışın başladığının gözlemlenmesi gerekirdi. İktisat teorisine göre ve Türkiye ekonomisinin özelliklerine göre. Bu henüz olmadı. Çünkü tuhaf bir şekilde, ilginç bir şekilde geçen hafta Radikal'de yazdım. Güyüme anormal bir şekilde özellikle hizmetlerde istihdam yaratıyor. Daha doğrusu hizmetlerdeki İstihdam artışı oldukça yüksek, devam ediyor ama bunun büyümeden kopuk gözüküyor bu. Ee, sanayi mesela değil, sanayide hemen hemen hiç istihdam artışı neredeyse yok. Dolayısıyla oradaki üretim artışı tamamen verimlilik artışından kaynaklanıyor. Bu da kötü bir şey değil, iyi bir şey çünkü verimlilik sayesinde büyümek demek, daha rekabetçi olmak demek vesaire. E, hizmetlerin tabii istihdam yaratması lazım e, bu durumda. Bu da doğru ama yani çok fazla istihdam. Yani bakıyoruz güvenlikçi sayıları artıyor, devlet memuru almış falan. Yani daha birçok bir başka dalda inanılmaz öğretmenler alınıyor falan. Bunlar iyi ama e, bunu çok fazlası sürmesi mümkün değil. Bu bir anormal durum. Şimdi ben benim beklentim bu düşük büyüme ister istemez kaçınılmaz olarak... E, İstihdama yansıyacak, oradan da tabii işsizliği arttırıcı bir etki yapacak. Şimdi o zaman bu tartışma daha da alevlenecek. Ee, Çağlayanla babacan arasındaki tartışma tabii daha geniş bir bu cephede sadece bu ikisi yok karşılıklı olarak bir tarafta hükümet içinde bence tamam Çağlayan sözcülüğünü yapıyor ama yani Gaza basılımcılar da giderek meki seslerini yükseltecekler. Tabii iş dünyası. Çok önemli müsiyatlar, tuskonlar, belki tüsiyat temin emin değilim ama onlar da belki şey etmeye başlayacak, söylenmeye başlayacak fazla frene bastık diye. Dolayısıyla şey sıkışacak yani Merkez Bankası. Ben onlara Turkish Troika diyorum, Türkiye Troikası. Malum Troika biliyorsun Avrupa'da, Avrupa Merkez Bankası, işte Komisyon, Brüksel ve IMF, IMF e, evet. bir kabus gibi işte Yunanistan'da Troika deyince e, kırmızı renk görmüş boğa gibi Yunanlılar kuduruyorlar. E, bizde de Troika, işte Mehmet Şimşek, e, şey başçı, Erdem Başçı ve tabii e, Ali Babacan e, bu üçlü de m, biraz köşeye sıkışacak daha fazla giderek. Evet, peki bu bir de başka bir sorun daha da insanın aklına geliyor. O da şimdi bu senin de demin verdiğin rakamlar biraz da ürkütücü bir açıdan bakılınca gerçekçi bir değerlendirme yapılırsa. Yani 650 bine evet. varan sayıda yeni iş yaratma imkanı. Peki Başbakan'ın bu en az 3 çocuk şeyle sürekli olarak propagandasını yaptığı bir nüfus artışı şeyiyle de hiç bağdaşır bir tarafı yok gibi geliyor insana. E tabii yani onu dindese hani diyelim ki çiftler başbakanımız böyle diyor dedi çoğu açtı işte başbakanı seven kadın ve erkeklerimiz de daha fazla çocuk yapmaya karar verdi. Bu tabi ancak 15-20 yıl sonra etkisini gösterir işgücü piyasasında. Şu anda nüfus düşüyor. Yüzde 1.3 hala aşağı yukarı yıllık artış ama bu hızla düşecek ve biliyoruz ki 2040'lı yılların başında aslında Türkiye nüfusu nüfus artışı duracak. 2030'lu yıllarda da aslında şey yaşlanma dediğimiz olgu kendini çok net bir şekilde gösterecek. Bağımlılık oranı azalıyordu. O artık artmaya başlayacak. Yani şöyle söyleyeyim 15 ile işte 65 yaş arasında, 64 yaş arasındaki çalışabilir nüfusun payı halen artıyor ve bu 2030'lu yıllara kadar artmaya devam edecek. Ama oradan itibaren bu demografik trendlerle yani başbakanın çocuk yapın dediği de aldırmazsa Türkiye vatandaşları Ee, yaşlanmaya başlayacağız çünkü e, bu pay azalmaya başlayacak. Yani e, çocuk ve işte emekli yaşlı sayısının toplamı çalışabilir, insan sayısını geçecek. Şimdi, o çalışabilir dediğimiz insanları da tam olarak çalıştıramadığımız için kadınları vesaire biliyorsun çok düşük çalışan kadın oranı. Yüzde 25 aşağı yukarı. Hı -hı. Tarımı saymazsak, tarımı da sayarsan yüzde 29-30. Şimdi Güney Avrupa'da bile, işte İtalya'da, İspanya'da, Yunanistan'da yüzde 55 civarında, 50-55 civarında yani bizim iki katımız. Şimdi tabii bir de öyle bir sorunumuz var. Zaten o çalışabilir dediğimiz nüfusunda önemli bir bölümü tamam artıyor kadınların çalışan kadın sayısı oranı ama bu, bu artış da yeterlidir. Yani biz 2030'a geldiğimiz zaman aslında e, az çalışan insanın çok sayıda insanı beslemesi. Şeyle, durumuyla giderek bu durumla karşı karşıya kalacağız. Şimdi başbakan bunu düşünerek tabii söylüyor üç çocuk meselesini. Bu onun bir çaresi mi falan bu tartışılabilir iktisaden ama ben aynı zamanda üç çocuk yapın diye bir başbakan ne kadar onu seven olursa olsun dinleyeceğini sanmıyorum. Çünkü çocuk meselesi çok iktisadi, toplumsal bir olay giderek özellikle kentleşen bir ...modernleşen toplumda çocuk demek aslında ciddi maliyetle demek. O vakıfda pek dinleyeceklerini sanmıyorum ama başbakan çıkar... ...ben ilk iki çocuğa hiç yardım yapmayacağım ama üçüncü çocuğa işte atıyorum... ...ayda 500 lira vereceğim derse onu bilmem o zaman durum değişebilir. Ama bu tabii yani yarının meselesi değil işsizlikle. işsizlik, yani işsizlik 2030'lara kadar haklar var rahmet var deriz... Ee, bu çocuk meselesi ve yaşlanma meselesiyle ilgili olarak ama e, bugünün, yarının, öbür günün çok yakıcı bir sorunu işsizlik sorunu ona, ona bir çare bulmak lazım nüfus azalmaya devam ediyor ama daha çok kadın iş gücü piyasasına giriyor, i̇şte daha çok her şeye rağmen genç iş gücü piyasasına giriyor ee, ve bunlara e, yeterince iş bulmak için bizim büyümeye ihtiyacımız var ve Benim tahminim hesaplar geçmişteki performans yani minimum minimum beş büyüme lazım. %4 bile yeterli değil. E şimdi bu büyümeyi nasıl sağlayacağımızı şu anda Türkiye olarak bilmiyoruz. Çünkü iç talebe dayalı büyümek kolaydı dışarıdan işte borçlanarak. Ama bunu da sonuna geldik. Şimdi bundan sonra ihracata daha çok dayalı bir büyüme lazım. Bunu da o, tam o, başarabilmiş değiliz, daha doğrusu o, yeterince yani tamam ihracata dayalı bir büyüme sürüyor bir yıldır. O, fakat bu büyüme yeterli değil, düşük bir büyüme. Evet, e, fakat şey yani tabi sürede bitmek üzere ama son bir şey daha sormak istiyorum. Yani bunu sadece bir soru olarak ortaya atabilirim. Yeni bir çok şok edici diyebileceğimiz bir rapor çıktı gene bu küresel iklim değişikliği ile ilgili. Çok Biz yeni dedim, ee, yeni bir rapor çıktı. Çok evet. yeni yayınlandı. Bu 2030 demişken 2030'da evet. küresel iklim değişikliği ile ilgili e, olarak e, ekonomik olarak da muazzam kayıplar olacağını e, söylüyorlar. Yani 100 milyon insanın öleceği, ölmesi yanın sıra mesela majör ekonomilerin de Çin'in mesela 1,2 trilyonluk bir kayba uğrayacağı sırf bu sebeple ve Amerikan ekonomisinin de %2'lik bir kayba yurt içi gayri safi haslı açısından. Hindistan'ın da %5 gayri safi haslı açısından. Peki nedeni ne bunun? Yani iklim değişikliğinin tarım Evet, hepsi. evet Tarım, deniz seviyesi yükselmeleri, mahsulden şey, kirlenmeyle mücadele, sağlık harcamaları. Bunları bir hiç tartışmıyoruz, evet. haklısın. Çok bu önemli raporu, bir... Şey. Yani, belki bu raporu bana da yollarsan... Tabii, yani bunun üzerinde konuşmamız... programda bundan üzerine konuşabiliriz. Türkiye tabii o kadar... Acil sorunlarla karşı karşıya ki bu daha uzun vadeli bakılmıyor bir türlü. Ama mesela %11'lik bir yurt içi gayri safi hasıla kaybı da düşük gelirli, nispeten düşük gelirli ülkeler çok için öngörülmüş tabii. korkunç rakamlar var. Bunu Borkunç. tartışmamızda çok büyük yarar evet. olabilir. Yani şey, raporun evet, adı da zaten şey, sıcak bir gezegenin soğuk hesapların rehberi diye verilmiş. Çok evet. ciddi bir rapor yani. Evet, pek. Bana da onu, onu getirsen can hemen yollar sana. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Seyfettin Gürselli ekonomik gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun.